Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş aynı Kur'an içerimi okuması diyor Kur'an içerimi okumak vacib mi? müstehab mi? Okumasam olur mu? Ee, e, yoksa her devamlı okumamız lazım. Tabi e, bu çok önemli sorudur. Kur'an içerim bizim e, güç kaynağımızdır. Yani nasıl arabanın güç kaynağı benzindir? Benzin olmadan araba ne kadar lüks araba olsa iki kuruşa değmez. Çünkü benzin olması için de o arabaydan yok yok aynendir. Hiçbir şeye yaramaz. Te i̇tlemeye kalksan itleyemezsin. Yerinden bir, bir karış kıpırdayamazsın arabayı. Hiçbir şeye benzemez. Onun için insanoğlu Kur'ansız hiçbir şeye benzemez. Kur'an okumak bir müminin üzerine yerine göre vaciptir, yerine göre müstehaptır. Nedir bu? Çünkü Kur'an içerenim önce ezberlemesi ezbellemesi, ezbellemesi Kur'an asıl olan Kur'an içerenim ezberlemektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kula diyenler ki ezbelle çık, ezbelle çık kıyamet cünde? En son nerede ezberledin orada durasın. Tam ezberlediysen Firdevs'e alneder durasın." Asıl ezberlemektir. Ezbellemiyorsan okumaktır. Daimen mümin Kur'an içeriğinden uzak olmaması lazım. Çünkü ayet, ayette Allah subhanehu ve Teala Ankebut suresinin 45'te diyor, ma uhiye ileyke min el kitab." Ohu ey Muhammed. Ohu, wetlu. Wetlu ma uhiye ileyke min kitab rabbik" Diğer ayette ayet 5'te geçiyor. Bunlar nedir? Emirdir. "Ve emirtu en ekunene'l muslimin ve Kur'an." Bu da Neml şurası. Ha? Sonra Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Buhari'de geçti hadiste. Okra'ul Kur'an. Kur'an okuyun. Fe innehu yati şefii'an li sahibi yevm el Kıyamet gününde şefaatçi olur. Kur'an kelimeleri ya Rabbi bu kulu affet, Tecavüz et günahlarından. Terazini hafiflettir. Eğer seni 60 salar ataşa ya Rabbi bunu ataştan çıkar diye şefaat diler. Onun için Kur'an'ı tercih etmek, hicret etmek nedir? Allah kurusun e, şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir insanın kalbinde hiç Kur'an ezberlememişse, Kur'an okumamışsa aynen harabe eve benzer. Sanki onun kalbi bir harabadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhi ve sellem Allah Resulullah'ın dilinden Kur'an içerisinde haber veriyor. Ya Rabbi inne kavmi attekadu haza'l-Kur'an mehcura. bu kuran bu kuranı ne aldılar mehcur furkan sure su ve qala alladine kafar la onun için kuran içeren okumak bir mümin için önemlidir tercih etmesi sakınlıkla kötü bir şeydir ee, aynen Resulullah'ın dediği gibi e, insanı ne yapar? Kalbini harabe gibi e, çevirir. E, eğer imanın zayıf ise Kur'an-ı Kerim okuyacaksın imanın artar. İmanın artmışsa, güclüyse Kur'an-ı Kerim okursun imanının gücüne artışına sabit kılmasına vesile olursun. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Yani Allah Teala biz okuduğumuz kelami telaffuz etmiştir. Onun için Allah'ın bir parçasıdır bizimle okuyoruz bunu. Onun için kuran içerime sarılmak, Allah'a sarılmak demektir. Ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim gönlümüzün cilasıdır, gözümüzün nürüdür, kulağımızın ünsüdür, hayatımızın bereketidir. Olmasa olması olması lazım. Kur'an-ı bir gün bile okumasan olmaz. Yine insan bir gün okusun, hiç okuyamadığı dinlesin, teypten dinlesin Kur'an-ı Kerim'i. Sahabeler okumuyasaydı, seferlerde açıp Kur'an-ı Kerim'i sadece gözlerin yasalarına bakardılar. Göz banyosu tabir caizlisi yapardılar. Gözlerini süslerdiler. Ne Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim arkadaşlar çok önemli meseledir. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmamız lazım. Hiç okuyamıyorsan, Yaşlıysan, büyükysen yani Öğrenmemişsen, öğrenmek safhasındasın Devamlı arabanda Odanda, bilgisayarından Olmaması lazım, Kur'an-ı Kerim Devamlı Kur'an dinlememiz lazım En azından günde bir sure, bir sure Bir cüz, yarım cüz Ne kadar dinlesen sen çarlısın Çok, Bu cenzler görüyoruz ceplerine hitfonu koyuyorlar Kulaklarında devamlı müzik dıngır, dıngır, dıngır, Şeytan kafalarına uğruyor Ondan sonra hakkı görmeye imkanı var mı? Beyinleri karışmış. Ne ümmetlerine, ne toplumlarına, ne nefslerine faydası yoktur. Sen de onların zıddına, olar, bak böyle yapıyorlar. Sen de koy hitfonun cebine. Ha yoldayım, yapamıyorum, iş yapıyorum, sen senatkarım. Koy cebine hitfonun kulağını. Çalıştıkça Kur'an-ı Kerim dinle. Daha iyidir dışarıdan, müzikten, gıybetten, nemimeden, kötü şeyleri dinlemekten Kur'an-ı Kerim'dir. Kim Allah'tan olsa Allah onu idandır. Kısacası budur. Allah'ı bizim için ne temsil ediyor kelamı? Allah'ın emri elimizde ise ona sarılacağız. Kur'an bizim sırat-ı müstakimimizdir, anayasamızdır, her şeyimizdir. Olmasa, olmazımız olmadıkça biz muvaffak olamayız, başarıya olamayız, şeytandan kurtulamayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.